Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Karşıyaka Belediyesi, TımoP Çevre Mühendisleri Odası ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen Atık Değerdir başlıklı sempozyuma konuk oldu. İklim değişikliğinin kıyı kentleri üzerindeki etkileri başlıklı bir sunum yaptı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Küresel iklim değişikliği aynı şekilde devam ettiği takdirde dünyayı ve ülkemizi büyük tehlikeler belirttiğine dikkat çekti ve dedi ki nüfus artıyor ama su azalıyor. 1933'te 15 milyon kişiydik, şimdi 85 milyonuz. Su azaldı, nüfus arttı. Kişi başına düşen su miktarı 6'da 1'e düştü. Kontrolsüz şekilde karbondioksit salıyoruz. 2020-2050 aralığında Ege'de ortalama yaz sıcaklığı her gün 35 derecenin üzerinde olacak. Ve 40'lara 45'lere çıkacak. Böyle giderse bu yüzyılın sonunda ülkemizde yaklaşık ortalama 7 derecelik sıcaklık artışı yaşanacak ve yağışlarda %30 azalacak. Suyumuz bütün Akdeniz çevresinde güvenlik problemleri yaratacak seviyeye gelecek. Deniz seviyesi 1,8 ila 2 metre civarında yükselecek. Sel erozyon riskinde büyük artışlar olacak. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor. Arabanın yerine bisikletin ve toplu taşımanın aldığı, giysiyi, telefonu, enerjiyi en verimli şekilde kullandığımız bir yaşama geçmek zorundayız. Hayatımızı, standartlarımızı değiştirmek durumundayız. Ne kadar çok tüketirsek o kadar çok iklim değişikliğine neden oluruz. Hava kirliliğinin düzgün şekilde ölçülmesi ve takip edilmesini de sağlamalıyız. Bu noktada da yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Kentleri çeşitli önlemlerle felaketlere karşı dirençli hale getirmeliyiz. Gelecekte ne olacağı aslında bugün bizim nasıl karar vereceğimize bağlı. Her birey mutlaka bu konuyla ilgilenmeli ve bilinçlenmeli... Bu şekilde devam edemeyeceğimizi anlamamız lazım dedi Profesör Doktor Levent Kurnaz. Evet bu konuda güzel gelişmeler var. Barcelona 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını %50 oranında azaltılması taahhüdünü içeren iklim acil durumu ilan etti. Ayrıca Barcelona halkının ısınan gezegene uyum sağlamasını kolaylaştıracak yüzden fazla önlem ve tahrîd de yer alıyor burada. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau kamuoyu bilinçlendirme kampanyasına eşlik eden bu yeni stratejinin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bu bir tatbikat değil sloganına dayandığını söyledi. Belediye Başkanı Colau bunun retorik bir beyan olmasından öte öncesinin ve sonrasının göz önünde bulundurulduğu bir önlem içermesini istiyorduk dedi. Yetkililer bu hedeflere ulaşmak için kent sakinleriyle birlikte Çok uluslu şirketlere, liman ve havaalanı gibi kentte kiril rol oynayan inşaatların operatörlerine kadar herkesin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunda ekledi. Kolao gelecek nesillerin yararına adalet ve sürdürülebilirlik temelli yeni bir yeşil ekonomik modele doğru yaklaşımlarda değişime gidilmesi çağrısında bulundu. Benzer hareketler Türkiye'de de büyükşehir belediyelerinde görülmeye başlandı. Umuyoruz Kolao'nun dediği gibi. Bu sözde değil eylemde acilen kendini gösterir. Dünya yazılım devlerinden biri 2030 yılında bütün tedarik zincirlerinde karbon negatif olacağını duyurarak bir ilke imza attı. Şirket ayrıca kuruluş yılı olan 1975'ten bu yana neden olduğu doğrudan üretim kaynaklı ve dolaylı elektrik sarfiyatı kaynaklı tüm karbon emisyonlarını 2050 yılına kadar offsetleyeceğini de belirtti. Şirket CEO'su Satya Nadella da şirketin karbon azaltımı ve karbon çekme teknolojilerinin geliştirmesi adına 1 milyar dolarlık inovasyon fonu sağlayacağını açıkladı. Nadella bilimsel fikir birliği oldukça net. Dünya acil müdahale edilmesi gereken bir karbon kriziyle karşı karşıya. Emisyonları azaltamazsak ve sıcaklıkları da yükselmeye devam ederse bilim bize sonuçlarının korkunç olacağını söylüyor. Şirketler adına, hepimiz adına da acilen eyleme geçilmesi gereken bir çağdayız dedi. Darısı bütün şirketlerin başına özellikle taa kuruluşlarından bu yana bütün karbon salımlarını offsetlemek bu çok büyük bir adım. Almanya'da federal hükümetle eyaletler kömür enerjisinden vazgeçilmesini sağlayacak yol haritasında el sıkıştı. Hükümet sözcüsü Stefan Seibert başkanlık binasında yaptığı toplantıda federal hükümet ve eyalet temsilcilerinin Uzlaşma sağladığını duyurdu. ABP'nin haberine göre varılan uzlaşma Almanya'nın kömür enerjisini terk etmesinin planlanandan öne çekilebileceğini öngörüyor. Siyasetçiler ve uzmanlardan oluşan Büyüme Yapısal Değişim ve İstihdam Komisyonu Almanya'nın 2038'e kadar kömür enerjisini tamamen bırakması talebinde bulunmuştu. Uzlaşmaya göre kömür enerjisi üretimine 2035'e kadar tamamen son verilip verilmeyeceği değerlendirilecek. Alman hükümetinin hazırladığı plan, termik santrallerin ve kömür madenlerinin kapatılması konusunda işletmecilerin sözleşme ile bağlanmasını öngörüyor. Uzlaşmaya göre Alman hükümeti kömür üretiminin durdurulması ve kömürle çalışan termik santrallerin kapatılmasından etkilenecek eyalet ve bölgelere 2038 yılına kadar toplam 40 milyar euro mali destek vermeyi kabul etti. Evet görüyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Dünya genelinde iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçiyoruz artık gibi görünüyor. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi